Tanıdığımız ve tanımadığımız insanları hatalarından ve günahlarından dolayı uyarmak zorunda e, mıyız demişler? Eğer ikaz etmezsek bu yaptıkları yanlış işlerden dolayı e, bize, şahsımıza bir yükümlülük getirir mi? Bu Ebrebil Maruf konusu çok önemli bir konudur. İslam dininde e, üzerinde durulan, hatta sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil, bütün peygamberlerin İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamakla ilgili tavsiyeleri vardır. Mesela şimdi aklıma gelen bir ayet-i kerime de Lokman Aleyhisselam olna tavsiye ederken ne diyor? Ya buney ye akimis ve ve'mur bil ma'ruf ve enha ani'l münker. Osbir ala ma asabek inne zalika min azm'il umur. Evladım diyor. Akimis salata namazı dosdoğru ve Ve'mur bil ma'ruf iyilikleri emret. Ve enha ani'l münker Kötülükleri de yasakla. Evet. Vasbir alama asabek, sana isabet eden kötülüklere de sabret. Allah'tan geldiğini bilerek tahammül göster ve altından çıkmaya çalış. Hı hı. İnne deyelikemin azm il umur, bunlar çok kuvvetli ve önemli işlerdir diyor. O nedenle bir kişi mutlak surette imkanı var ise İyilikleri emretmeli, kötülükleri de elinden geldiği kadar yasaklamalıdır. Ümmeti Muhammed en hayırlı ümmet kılınmasının sebebine bu iyiliği emretmek, kötülükleri yasaklamak. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhawna ani'l Siz iyiliği emreden, kötülükleri de yasaklayan en hayırlı bir ümmet olarak insanlık için çıkartılmışsınız, insanlık için. Efendim, çıkartılan insanlarsanız Müslümanlarsanız diyor. Dolayısıyla bu iyilikleri, emir ve kötülükleri yasaklamada herkes elinden geleni yapmalı. Ancak bunun mertebeleri var. Nedir mertebeleri? Birincisi mesela, siz bir iyiliği, bir kötülüğü yasaklayacağınız, iyiliği zaten herkes kabul eder. Ama uygun bir üslupla anlatılırsa, şöyle şöyle tavsiye ederiz, şöyle şöyle faydalı olacağını düşünüyoruz gibi böyle tepeden inme aşağılayıcı bir ifade değil de kardeşane bir tavsiye şeklinde anlatılırsa bunu herkes kabul eder. Bunda bir sıkıntı evet. olmaz. Ama kötülüğü yasaklama kötülüğü yasakladığınız yasakladığınız vakitte öncelikle siz insanla kendiniz arasında bir ilişki var mı yok mu? Nedir ilişki? Tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? O sizi biliyor mu? Bilmiyor mu? Bunun çok önemi vardır. Niye? Niye? tanımadığınız bir insana direktmen girer, bu yaptığınız yanlış derseniz, alacağınız tepki nedir? Alacağınız tepki olumsuzdur. Dolayısıyla, o insanda şöyle bakmalısınız, ya bu insan Müslüman, buna bir yanlışı hatırlatıldığı vakitte, kardeşane bir şekilde, nazik bir uslupla, edep kuralları içerisinde hatırlatıldığı vakitte, acaba tepkisi ne olur? Eğer tepkisinin, Olumlu olacağını düşünüyor ise bu kurallara riayet ederek hatırlatmasında fayda vardır. Ama böyle bir şey hatırlatıldığında zarar göreceksin. Diyelim ki Allah göstermesin canına, malına veya ırzına değil mi? Herhangi bir zarar verecekse o zaman hatırlatmaması gerekir. Çünkü bundan zarar görür. Ne zarar göreceksiniz ne de zarar vereceksiniz.